Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatu ve Esselamu ala Seyyidil Murselin. Ede ve Alâli ve Sahbihi Ecmâin أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربا يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ تعرضون لا تغفى منكم خافية فأما منوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية وظروفها دانيه الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه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 Onun için, mübarek mevsimler bizim için kazanç kapılarıdır. Sıcak zamana çattığı için, uzun günlere denk geldiği için, orucu zor ve zahmetlidir. Bu nispette de kıymetlidir. Faziletlidir. Ücretleriniz, zahmetleriniz nispetindedir. Amellerin en kıymetlisi, en zoruz ve zahmetli olanıdır. Hadis-i şerifte buyuruluyor. Rabbimiz Tebâreke ve Teâlâ, El Hak suresinde dersimizin başında okuduğum adet kelimelerin kerimellerin de istiâzu billâhi yevme i̇şte gün Rabbinizin huzuruna arz edileceksiniz çıkarılacaksınız lâ tukhfâ minkum khâfiyye. sizden hiçbir şey gizli kalmayacak kendi unuttuklarınız bile önünüze konacak ehsâullah ve neşû onlar unuttular ama Allah zapt etti celle celâluhu kaydettirdi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 Ne olacak bunun meyvesinden, ne olacak bunun zevkinden, safhasından? Cennet öyle mi? Hangi hastalık söz konusudur? Hangi dokunmak? Yok şunu yemeyeyim şöyle olur. Bu midemi bozar, şu şuramı bozar, şu şekerimi çıkarır. Üç tane, beş tane hurma yiyemezsin. Yedim şekerin 300 yapar. E cennette var mı bu dertler, var mı bu hastalıklar? Var mı bu telaşlar? Yok. Ebedi istirahat yeri. <Sessizlik> Külü yiyin. Ve şrabu için en iyi en afiyet olsun. Hazme asan olsun. Büyük abdest bile yok, küçük abdest bile yok. Yediklerin bir ter olarak, o terin de seni rahatsız etmeyerek, üstüne yapışmayarak, sırtını soğutmayarak, çine yel girdirmeyerek, miski amber olarak. Dünyadaki en halis miski amber bile ceylan kanından. Miskin hakikisi ceylanın göbek kanından mesela. Ne kadar ne, necis bir maddeden misk oluyor. Cennetin miski amberi öyle mi? Cennetin balı arının salyası mı? Cennetin ipeği, e, ipek böceğinin ku, kusması mı? Cennetin şarabı, üzümün sıkması mı? Milletin ayağıyla çiğneyerek yaptıkları, üzerinde eşeklerin tebindiği, efendim değirmenlerde, bilmem nerelerde yapılan şaraplar mı? Cennet burası. Hiçbir şey dünyada benzemez. Leysafid dünya el cenneti illel esma. Cennetten dünyada ne var? Ancak isimler var. İsimlerin sahipleri, süt, görüntü, karpuz, kavun, portakal, naylon, limon, hepsi bunlar...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 Doğma gelin de değil, ölme gelin de değil, ölmeme gelin de değil. Koyacaklar seni bir azabın içine, çekeceksin. E öleceğim, ölemezsin. Ölemezsin öyle, ölmek kolay mı? Allah'ın verdiği canı ancak Allah alır. Ahirette de can cana karar verdi. Ahirette ölüm yok. Ya cenneti hulûdun felâ mevd. Ve ya ahlel nâri Cennetle cehennem arasında ölüm getirilecek, alacak koç suretinde. Yûte'a bil Fi sureti kepşin emleha. Cennetle cehennem arasında boğazlanacak. Melek sağ tarafa cennet tarafına seslenecek. Ey cennettekiler. Rahat mısınız? Hoş musunuz? Oo! Fakat bir sıkıntımız var. Nedir o? Ya ya bize çık derlerse buradan çok rahat. Böyle bir yer daha yok. Yerleştik, alıştık mı? Korkuyoruz. Korkmayın, korkmayın. Artık orada ebedisiniz. Ölüm kesildi. Artık ölüm yok. Cennettekiler bayram edecekler. Esas o zaman cennette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 Belki acıya olur, ses yok. Bin sene sonra cevap geliyor. Rezil olun, süküt edin orada. Konuşmayın benimle Allah buyuruyor. Cehennem halkına. Çünkü dünyada benim dostlarımdan bir fırka vardı ki bana dua ederlerdi. bana fagfir lena ve rahimna tekayru rahimin. Ya Rabbi bize affet bize rahmet et bize acı ya Rabbi acıyanların en hayırlısı sensin ya Rabbi anamızdan babamızdan çok acırsın elimizde bir şey yok bizi sen yarattın sen yaşatıyorsun sen yediriyorsun sen içiriyorsun biz kuluz kusursuz duramıyoruz Allah'ım bize acı Allah'ım diye dua ediyorlardı Onları siz alay alıyordunuz dalga geçiyordunuz maskara ediniyordunuz şunlara bak şu gericilere bak şu yobazlara bak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 O kadar meşgul olmuştunuz ki İslam'ın ve Müslümanların aleyne faaliyetlerle ne ölüm ne ahiret hiçbir şey hatırlayamamıştınız ve kun tüm Bir de onlardan gülmekteydiniz. Sokakta gördüğünüz zaman yanlarından geçtiğiniz zaman ha, ha hele bir de bu sıcakta kapalı gördüğün zaman hele bir de çarşaflı gördüğün zaman vah vah vah vah yazık zavallılara bu sıcakta şu hallerine bak kim soktu bunları bu efendim kara çarşafı içerisinde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 Kendini öldürme gelinde mi canlı çıkarma gelinde mi bekliyorsun işte? E nasıl durulur ya? nasıl susuz kalınır nasıl yaşanır? E yaşatıyor işte çektirecek. Feryat etseler, suysaseler onlara öyle bir suyla imdad edilir ki eritilmiş tunçtan, bakırdan zeytin tortusu gibi yanaştırdıkları zaman daha hararetinin dumanından yüzleri kebap ediyor. Yanaştıranın yüzünde et bırakmıyor. Bütün dumanından Yüzünün etleri lime lime dökülüyor, iskelet kalıyor. Hoca bu adam hala yaşıyor mu? Yaşıyor. Kur'an böyle söylüyor. İçtiği zaman fakat em'â'ehum <gülüyor> Sure-i Muhammed'de Bağırsaklarını paramparça ediyor. Bütün bağırsakları dışarı dökülüyor. Dolap beygiri gibi O bağırsakları peşinden dolanıyor, o öyle dönüyor. Ölüm olsa Bin kere ölecek. Ölüm yok. O hamimleri, zbari'leri, kumleri O kaynar suları Yudum yudum içiyor Boğazından yanaşmıyor ya Geçirmeye yaklaşamıyor Boğazından geçiremiyor Ona yakın bile olamıyor Her tarafından ona ölümün sebepleri geliyor O suyun dumanı dünyada adam öldürür onu içiyor. Daha bunun gibi binlerce ölüm sebebiyle her an karşılaşıyor. Katır kadar yılanlarla, akreplerle boğuşuyor ve mavi bir meyyit ama o asla ölemiyor. Böyle çekiyor. Ve mevera i'azabun galid. Daha onun, bunun ötesinde de ne katı azaplar var. Allah'ın azabı gibi kimse azap edebilir mi ya? Ve ahiret gününde Allah'ın azabı gibi kimse azab edemez. Onun oradaki azabını kimse şey yapamaz. Ne dünyada ne ahiret. Ahiret zaten kimin boru eder. Dünyada imtihan olsun için. Bazı fırsat verdi. Ama dünyada bu kadar işkence şekilleri duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Mevla'nın azabının örneğini hiç görmemişsinizdir. Bak adamlara ne deniyor?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 Kimse haksızlığa uğratılmayacak. Yapmadığı günah yazılmayacak. Yaptığı sevabı noksan edilmeyecek. Mevla'dan kaçar mı? Bak su istiyorlar. paspas bağırıyorlar. Feryat ediyorlar. Ne cevapla karşılaşıyorlar? Susuzluğa dayanılır mı ya? Ama cenneti eline bu taraftan ne deniyor? Yeyin için. Öyle bolluk var. Irmaklar akıyor. Her taraf gürgür. Gür. Cennetin ırmakları. Kur'an-ı Kerim'de ne kadar konu ediliyor? Susuz olur mu? Irmaksız cennet olur mu? Susuz. Peki neden size yeni yeğin için deniliyor da öbürlerine susun deniliyor? Bi maeslef çünkü çok şeyler geçirdiniz. Nerede fil eyyamil galiye? Geçen dünya günlerinde. Bu hangi ameldir? Oruçtur diyor. Çünkü el ceza min ceza amel. Karşılık yapılan amel cinsinden olacak. Allah dostlarından birisi hep oruçla ömrünü geçirdiği için vefat ettikten sonra mana alemde görenler efendimiz Ali Rabbim sana ne muamele etti? Rabbim beni huzuruna kabul etti. Ve bana şöyle nidâ etti. Ey dünyada yemeyen şimdi ye. Ey dünyada içmeyen şimdi hiç. E demek ki yapılan amele göre karşılık var ahirette. Şu sıcak günlerde, şu uzun günlerde, şu Recep-i Şerif ayında oruç tutanlar cennette neyle karşılaşacaklarını zannediyorlar? İnşallah. Yeter ki kabul olsun. Tabi haramlardan sakınmak şartıyla takva nasip olsun. Hz. Nesibli Sallallahu Aleyhi Hazreti Enes rivat ediyor Resulullah şöyle buyurdu. İnne fil cenneti nehrun yuqalu Cennette bir ırmak var adı Recep ırmağı Eşeddü beyadan min el Sütten daha beyaz, baldan daha tatlı. Men saama min Recep nehri. Recep ayında bir gün oruç tutana Allah rızası için gösterişten uzak, takva üzere tamamlarsa Allah Teala ona cennette girecek, ırmağından içirecek. Yarım sayfa kaynak koymuşum bu hadis-i şerife. O kadar rivayet eden kaynakları fazla. E cennette girmekten içince adam dışarıda kalır mı? Cennetin dışında kalana o nasip olur mu? Bu ne demektir? Cennete garanti girecek demektir Bu kaçırılacak bir müjde mi ya? Bir gün ya, mübarek ayda kazanalım. Cennet ırmaklarından sulanalım.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 meşgul olun. her gün yüz var. Ne kadar zor geliyor insanlara mesela? Kaç kişi yapıyor? Recep Allah'ın en sağlamayıdır. Ben sa'em mem Bu hadiste diyor Recep'te bir gün oruç tutana bir ay oruç tutmuş cevabı var. Abdülaziz Neseyd Şam'in yine Neseyd Şam'dan diğer rivayetle ben sa'em mem Recep kanık Recep'ten bir gün tutana bir sene tutmuş cevabı var. Bak. Bu da başka hadis. Hepsinin kaynakları var. Beyhaki, Fadailü'l-evkat, Tabarani hepsinin kaynakları yazılmış. Kafadan söylenilecek şey midir? Ben kendi kafamda kimene dağıtacağım? Benim elimde ne var? Hani bir Sa'id el-Hudri radıyallahu kahle kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Sa'id el hadisinde "Fe men savme min Recep yemen imanen ve ihtisaben istavcebe ridwanu Allah el-ekber ve uskine el-firdevse ala." Recep'te bir gün oruç tutan ama şart var. İnanarak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 Radil <gâretil> araba <ağrâ bâmenna> ben de geldi biz iman ettik dediler. Kullem <gülüm> tövbe Habibim de ki onlara siz iman etmediniz. E demek ki iman ettik diyen herkese de iman etti de, denmiyor. Doğru inanacak, el sünnete göre inanacak, İhlas olacak, sevabını Allah'tan bekleyecek, gösteriş yapmayacak. Bir gün bile bu şekilde Recep ayında oruçtan Allah'ın en büyük rızasını hak eder. Allah'ın en büyük rızası ne demek? En ufak rızası her şeyden büyük. Bu en büyük rızasını hak eder. Ve Firdevs hala en üstün cennetin yer. Ya Seltimullah'al cennete. firdevs. Allah'tan cennet isterken firdevse ala isteyin. Fenne evsadul cenneti ve cenneti neharul cennet. Cennetin en orta, en gözde, en güzide ve en yüksek yeridir. Cennet ırmakları oradan fışkırıyor. İşte firdevse yerleştirilmek isteyenler Recep'te bak. Bir gün oruca ne müjdeler ama? Bu işler kolay mıdır? Her ağzın kaşığı mıdır? Herkesin orucu mudur? Aynı Hasan radıyallahu anhu kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men sahebimin ruc'u Hazreti Hasan'dan gelen rivayette Recep'in bir gün orucu iki sene sıralı oruç tutmuş denk. Başka hadisde men sahebimin bir gün oruç 40 sene oruç tutmuş kadar cevap. Hani Ali ibn Ebi Talib Hazreti Ali'den gelen diğer hadiste İnne şehrü Recep Recep ayı büyük aydır. Allah ne kadar büyük celle celaluhu. E Recep ayı aydır o da ona göre büyük. Men sahebimin yevmen kedibullahu sene bir gün oruca ne veriyor? Bin sene Allah, Allah. Perşembe, cuma, cumartesi harama orucudur. recep Şerif'te var. İki hafta daha kaldı işte. Perşembe, cuma, cumartesi sonra ne var? Dokuz yüz sene. E demek bunlar var. E hocam yani bu rivayetler niye değişiyor? E değişiyor derken bu neye göre değişiyor? Adamın imanının durumuna göre, ihlasının durumuna göre, ameline göre değişiyor. E kiminin e, iki sene sebep aldığı yere, kimi kırk sene alır, kiminin Kırk seneye sevap aldığı noktada kimisi bin senelik sevap alır. Yani bu işte kimisi Allah'ın rızasını kazanır bir gün orucuyla. Kimisi bir sene tutar havasını alır. İmanı sağlam değil, ameli düzgün değil. Takva ile orucu tamamlamıyor, İhlas yok. İflas var. Allah için yapmıyor. Nice öyle oruç tutanlar var. Nice oruçluların orucundan yanına kar yok.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 Yalan yere yemin bile ediyor. Ticaret için para için kimlere kazık atıyor? Bu orucundan ne kar var? Kamsu iftirine sahip. Beş şey oruçtuğu iptal ettirir. Yani orucunu bozmaz da sevabını iptal ettirir. Elkezi bu yalan. Vel ibtül <gülüyor> bir Müslümanın ardından istemediği şekilde konuşmak. Ve ne laf taşımak? Koculuk. Dedi Vel yeminül kâdî yalan yere yemin. Bir kıyar satacak vallahi kurtarmaz diye yemin ediyor. Ondan sonra.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 Yalan yere yemin etme. Allah'ın adını ona buna alet etme. Dünya menfaati için. Niye Allah'ın adını anıyorsun ya? Böyle adam orucundan hayır görür mü? Ben ne zor bir şey ev ettim. Kötü gözle nameremlere bakmak bunlar. Sevapları götürür. Onun için bu kadar müjdeler var ama kime? Kime? Orucunu tamamla. Şu hadis-i şerifle son verelim. Ebu Seyyid-i Kudri'yi radıyallahu anh tal Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Recepu min şuhuril hurum. Recep haram aylardandır. Dört tane haram ay olduğunu. İlk dersimizde Recep'in başına anlatmıştık. <gülüyor> Recep ayının günleri artık bazen yirmi dokuz çeker bazen otuz çeker. Gökteki ay yirmi sekiz de çekmez otuz bir de çekmez. Gökteki ay hesabı ya yirmi dokuz ya otuz olarak. Bumbarık ayın günleri gök kapısında altıncı kat semanın kapılarına atları yazılmış. Her günün e, kapıda altıncı katcama da bir kapısı var. Recebin birinin kapısı var. Recebin ikisinin kapısı var. Feyda salamirajülüm <gülüyor> min bir adam Recep ayında bir gün oruç tutsa ve carradasalum auli ama orucunu Allah'ın takvasına tecrid etse, soyutlasa, tahsis etse, ayırsa, günahsız tamamlasa, günahsız tamamlasa bak yalan gıybet, dedikodu. Şehvetle bakmak, namereme bakmak, yalan yere emin etmek gibi. Haramlardan, günahlardan uzak durarak. Ya oruçlu günün oruçsuz günü gibi olmasın, ondan bir olmasın, olur mu ya? Ben bugün oruçluyum. Ona göre davranırsa, ve nete O kapı da dile gelir, o gün de konuşur. İkisi de derler ki, ya Rabbi Ey Allah'ın bu kulunu affet. Bak göğün kapıları senin için istiğfar eder. Recep'in günleri senin için mahvedettiler. Ama vedale orucunu Allah'ın takvasiyla tamamlamazsa, haramlardan sakınmazsa, lembestakfirale günü de, göğün kapısı da onun günahlarının bağışlanması için istifaretmezler. Ve qilelehu ve ona denir ki sen oruçluyum zannet, nefsin seni kandırmış, nefsin seni aldatmış.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 Bırakmayalım. Ahiret işlerini öne alalım. Ayrıca sizlere duyuracağımız inşallah tabi Rabbimiz bir mani vermezse geliyoruz. Sizler dünyanın nerelerinden internetler vasıtasıyla uydu vasıtasıyla ki uydu adreslerini girin. Lalegulefem girin. Dünyanın nerelerinden dinliyorsanız Allah'ın selamı, rahmeti, bereketleri, feyizleri üzerinize yağsın.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 nerelerde, ne insandan hidayatine sebep oluyorsunuz. Allah razı olsun. Receba'yı şahit olsun. Hakkımızda hayırlı şahit olsun. Rabbimizin huzurunda bize şefaat buyursun. Mübarek haramay. Cennarımız cehenneme haram olsun. Şu mübarek saatler sohbetler hürmetine. Biz de sizin bu aşkınız ve şevkiniz dolayısıyla sizlere bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Vakitler kısıtlıdır. Bütün geçmişlerimizin asker polis şehitlerimizin de ruhleri için. El Fatiha Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile